...onca zaman bana anlatmaya çalıştığında... ...kendimi bulduğumda anladım. Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu varmış. Kendi yolumu çizdiğimde anladım. Bir tek yaşanarak öğrenilmiş hayat, okuyarak, dinleyerek değil. Bildiklerini bana neden anlatmadığını anladım. Yüreğinde aşk olmadan geçen her gün kayıpmış. Aşk peşinden... Neden yadına koştuğunu anladım. Acı doruğa ulaştığında göz gelmezmiş gözlerden. Neden hiç ağlamadığını anladım. Ağlayanı güldürebilmek, ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş. Göz yaşımı kaka hayat çevirdiğinde anladım. Bir insana herhangi biri kırabilir ama bir tek en çok sevdiği acıtabilirmiş. Çok. Acıttığında anladım Fakat Fakat hak edermiş sevilen Onun için dökülen her damla gözyaşını Gözyaşlarıyla birlikte sevinçler terk ettiğinde anladım Yalan söylememek değil Gerçeği gizlememekmiş marifet Yüreğini Elime koyduğunda anladım Sana ihtiyacın var gel diyebilmekmiş güçlü olmak Sana git dediğimde anladım Kimi sana git dediğinde... ...kalmak istiyorum diyebilmekmiş sevmek. Git ...gittiğimde anladım. İhra ...üçüncü sayfa. Sana sevgim... Şımarık bir çocukmuş, her düştüğünde zırıl mızırıl ağlayan. Büyük bana sımsıkı sarıldığında anladım. Özür dilemek değil, affet beni diye haykırmak istemekmiş pişman olmak. Gerçekten pişman olduğundan anladım. Ve gurur, gurur kaybedenlerin, acizlerin maskesiymiş. Sevgi dolu yüreklerin gururu olmazmış. Yüreğimde sevgi bulduğumda anladım. Ölürcesine isteyen beklemez, sadece umut edermiş bir gün affedilmeyi. Beni affetmeni ölürcesine istediğimde anladım. Sevgi emekmiş. Emekse vazgeçmeyecek kadar ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş.